Bakara Suresi 213. Ayetten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanlar bir tek ümmetti. Binaenaleyh Allah rahmetinin müştecileri, azabının habercileri olmak üzere onlara peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında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 Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden evvel geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivericiniz mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki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 Onlar o ateşin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. Hakikat iman edenler bir de Allah yolunda hicret edip de savaşanlar yok mu? İşte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah hakkıyla bağışlayıcı, cidden esirgeyicidir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah, hem insanlar için faydalar vardır. Günahlarıysa faydalarından daha büyüktür. Yine sana hangi şeyi nafaka vereceklerini sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı verin. Allah size böylece ayetlerini açıklar. Olur ki dünya hususunda da, ahiret işinde de,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 Şüphesiz Allah mutlak galiptir Tam hüküm ve hikmet sahibidir Ey müminler Allah'a eş tanıyan kadınlarla Onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin İman eden bir cariye Müşrik bir kadından Bu sizin hoşunuza gitse de Elbet daha hayırlıdır Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir köle müşrikten o sizin hoşunuza gitse de elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah'sa kendi iradesiyle cennete ve mağfirete çağırır. O insanlara ayetlerini apaçık söyler ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar.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 Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Kendiniz için önden iyi ameller gönderin. Bir de Allah'tan korkun ve bilin ki her halde siz O'na kavuşacaksınız. İman edenlere müştele. Allah'ı yeminlerinizden dolayı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza, insanların arasını bulmaya Engel yapmayın Allah her şeyi hakkıyla işitici kemaliyle Bilicidir Allah sizi Yeminlerinizdeki lağvden dolayı Sorumlu tutmaz Fakat sizi kalplerinizin Azmettiği yeminler yüzünden Muaheze eder Allah çok Bağışlayıcıdır halimdir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 Erkeklerin meşru surette kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onlar üzerinde bir dereceye maliktirler. Allah mutlak galiktir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak ya güzellikle salmaktır. Onlara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 kendinden başka bir erkeğe nikahlanıp varıncıya kadar ona helal olmaz. Bununla beraber eğer bu yeni koca da onu boşar da onlar birinci zevçle aynı zevce Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını zannederlerse iddet bittikten sonra tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisi hakkında da vebal yoktur. Bunlar bilir anlar bir kavim için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 Allah'ın ayetlerini oyuncak yerine koymayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları da iddetlerini bitirdiler mi? Aralarında meşru bir surette anlaştıkları takdirde artık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 emmeyi tamam yaptırmak isteyenler içindir. Annelerin maruf ve çile, yiyeceği, giyeceği çocuk kendisinin olan babaya aittir. Kimse takatinden ziyadesiyle mükellef tutulmaz. Ne bir anne çocuğu yüzünden, ne de çocuk kendisinin olan bir baba çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen vazife de bunun gibidir.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 ne yaparsanız hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları zevceler kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. İşte bu müddeti bitirdikleri zaman artık onların kendileri hakkında meşru veçhile yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah ne işlerseniz hepsinden hakkıyla haberdardır. Kadınları nikahla isteyeceğinizi çıtlatmanızda yahut böyle bir arzuyu gönüllerinize saklamanızda üzerinize bir vebal yoktur. Allah bilmiştir ki siz onları mutlaka hatırlayacaksınız. Ancak kendileriyle gizlice vaatleşmeyin. Meşru bir söz söylemenizse başka. Farz olan iddet sonunu buluncaya kadar da nikah bağını bağlamaya azmetmeyin ve bilin ki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 Namazı yürüyerek yahut süvari olarak kılın. Tehlikeden emin ve salim olduğunuz vakitse yine Allah'ı size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğrettiyse o veçile an. Sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak yılına kadar faydalanmasını, bakılmasını vasiyet etsinler. Bunun üzerine onlar kendiliklerinden çıkarlarsa artık onların bizzat yaptıkları meşru işlerden dolayı size mesuliyet yoktur. Allah mutlak galiptir, yüce hikmet sahibidir. Boşanan kadınların da meşru surette faydalanmaları haklarıdır ki bu Allah'tan korkanlar için bir vazifedir. İşte Allah akıllarınız ersin diye size ayetlerini böyle açıklar. Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin Allah onlara ölün dedi sonra da kendilerini diriltti. Herhalde Allah insanlara karşı fazl sahibidir. Fakat...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 ancak ona döndürüleceksiniz Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine bakmadın mı? Hani onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi O da ya üzerinize bir muharebe yazılıp da savaşı tutmayı verirseniz demişti Onlar şöyle söylemişlerdi Allah yolunda niye savaşmayalım? Hem hakikaten yurtlarımızdan çıkarıldık... ...hem evlatlarımızdan mahrum edildik. Fakat vakta ki... ...uhdelerine savaş yazıldı... ...içlerinden birazı müstesna olmak üzere... ...muharebeden yüz çevirdiler. Allah çok iyi bilicidir, o zalimdir. Onlara peygamberleri... ...hakikat...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 Ona bilgice, vücutça, kuvvetçe de bir üstünlük vermiştir. Allah mülkünü kime dilerse ona verir. Allah'ın lütfu keremi boldur. Gerçek bilicidir. Peygamberleri onlara şöyle söyledi. Gerçek onun hükümdarlığının açık alameti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki, içinde Rabbinizden bir sekinet, ...ve Musa hanedanı ile Harun ailesinin metrükatından bir bakiye vardır. Melekler onu yüklenip getireceklerdir. Elbette bunda size katî bir alamet ve ibret vardır... ...eğer iman etmiş kimselerseniz. Vaktaki Talut ordusuyla ayrılıp çıktı. Dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edişidir işte kim ondan kana kana içerse benden değil, kim onu tatmazsa artık o benden, eliyle bir avuç alanlar başka. Derken ırmağa varır varmaz, içlerinden birazı müstesna olmak üzere ondan bol bol içtiler. Nihayet talut ve maiyetindeki müminler vaktaki ırmağa geçtiler. Dediler ki bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı takatimiz yoktur. Muhakkak Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse nice az bir cemiyet daha çok bir cemiyete Allah'ın izniyle galebe etmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Onlar Calut'la askerlerine karşı çıktıkları zaman dediler ki Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver, bu kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Allah da ona saltanat ve hikmet verdi. Ve daha dilemekte olduğundan da bazı şeyler öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla önleyip savmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemlere karşı büyük fazıl sahibidir. Bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Sen şüphesiz muhakkak gönderilen peygamberlerdensin.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 Hak yolunda harcayın. Kafirler zulmedenlerin ta kendileridir. Allah ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Diridir. Zatıyla ve kemaliyle kaimdir. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi onun. Onun izni olmadıkça nezdinde şefaat edecek kimmiş? O yarattıklarının önlerindekini, arkalarındakini... ...yaptıklarını, yapacaklarını, bildiklerini, bilmediklerini... ...açıkladıklarını, gizlediklerini bilir. Mahlukatı onun ilminden yalnız kendisinin dilediğinden başka... ...hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri vasidir. Bunların nigehbanlığı... Ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Hakikat, imanla küfr apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tautu tanımayıp da Allah'a iman ederse, o muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitici, her şeyi kemaliyle bilicidir. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Küfredenlerin dostları ise tağuttur. O da kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar. Allah kendisine mülk verdiği için İbrahim'le Rabbi hakkında çekişeni görmedin. Hani İbrahim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 Ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demiş. Allah buna inanmadın mı yoksa demiş. O da inandım fakat kalbimin yatışması için istedim diye söylemişti. Allah dedi ki dört kuş tut onları kendine alıştır. Sonra her parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır koşarak sana geleceklerdir. Bil ki şüphesiz Allah bir kadiri mutlaktır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 Sonra o harcadıklarının arkasından bir başa kakış ve bir eziyet takıp katmayanlar yok mu? Onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun da olacak değillerdir onlar. İyi bir söz ve bir ayıp örtme ardından eziyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah müstanidir, halimdir.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 Meyvelerini iki kat vermiştir. Ona bol bir yağmur düşmese de bir çisinti bulunur. Allah ne yaparsanız hepsini hakkıyla görücüdür.